Her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Hepinize selamun aleyküm、Amin. ve rahmetullahi ve berekatı. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize merhamet etsin. Razı olduğu kulların arasına koysun. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize sevdirsin. Allah'ın bizi sevsin. Sevdiği amellerin sevgisini Sevdiği insanların sevgisini bizlere nasip etsin. Kardeşlerim dersimize başlamadan önce bir görsünüz Mubarek günlerin ağırlığı üzerimizde. Allah halim Cuma ya da Cumartesi Ramazan ayının birincisi günü hilal gör oruç tut hilal gör bayram et diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Yine her gün akşam on buçukta Allah izin verirse teravih namazını her gün kılmaya çalışacağız. Ben her gün dokuz buçukta sohbete başlayacağım. Gelen erken gelen olursa dokuz buçuktan itibaren sohbetleri takip edebilir. Her gün sohbetimiz var. Allah izin verirse. İftar vermek isteyen arkadaşlar da daha önceden duyurur. Ona göre hazırlığını yapar. Kardeşlerimiz de burada iftar eder. Bu şekilde bir şeyimiz var. Eğer sizin de Ee, yapmak istediğiniz, şu da olsun diyeceğiniz şeyler olursa bunu da bir düşünün, bilahare değerlendirelim inşallah. Evet, Akide dersine devam edecek olursak bugün、e, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadi özelliklerinin üçüncü dersindeyiz. Allah Azze ve Celle hepimizi o hak tayfeden kılsın. Kurtulan fırka dediğimiz o fırkayı Naciye'den eylesin kardeşlerim. Bugünkü İslam akidesinin özellikleri ismini dersimize başlayacak olursak, kardeşlerim、e, hasais demek yani özellikler kelimesi hasisa'nın çoğuludur. Hasisa da özellik ise bir şeyin başka bir şeyden aralarında ortaklık olmadığından ayir dedildiği güzel sıfat demektir. İslam akidesi de Yani özellikleri de diğer fırkalardan ayrıldığı için İslam'ın özelliği, akidenin özelliği diyoruz. Yani düşünün, şurada bir helal ya da haram meselesi var, bir de buna İslam'ın helal ve haram demesi var. Şurada İslam dışındaki bir şeyin helal ve haram demesi, inanın hep iğrençliklere, pisliklere sebep olur. Çünkü bu İnsanlar kendi nefsine hevasına göre bir şeye helal, nefsine hevasına göre bir şeye ne derler? Haram derler. Ama İslam ise her şeyden ayrılır kardeşlerim. İslam bir şeye helal diyorsa bu fıtrata uygundur. Fıtrata nedir? Ters değildir. Eğer İslam bir şeye haram diyorsa o haram muhakkak insana zarar veriyor. Veyahut nesline muhakkak fıtrata nedir? ters olan bir şeydir. Onun için İslam özelliği dedim mi burada diğerlerinden tamamen ayrıldığını ve kıyas bile edinemeyeceğini anlamamız gerekir. Bunun birçok özelliği var. Bunun özelliklerinin başta üç tanesi inen yetineceğim kardeşlerim. Çünkü birçok özelliği var. İslam akidesinin en belirgin özelliği kaybedir. Kaybı diyince ne olduğunu anlıyor musunuz? Yani Allah'tandır. Allah'ın bildirmesi ile öğrenilendir. Onun dışındaki her şey batıldır. Allah'tan gelense nedir? Hak'tır. Duyu ile görünmeyen bir şeydir. İşitme, görme, dokunma, koklama ve tatmadan ibaret olan beş duyuyu ile idrak edilemez. Dolayısıyla İslam akidesinin meselenin tamamına. kulun iman etmesi ve bunların gayptan olduğunu ne yapması? Tasdik etmesi gerekir. Allah'a meleklerine, kitaplarına Resullerine, ahiret gününe, kadere ahiret gününe nedir? Bunlar hepsi gaybî meseledir ve bunlar senin duyu organlarıyla anlaman, hissetmen tatman, dokunup böyle şekillerini böyle şey yapıp abi şuna benziyor diyeceğin bir olay değil. İman edeceğin bir olaydır. Evet. İkincisi ise İslam akidesi çok kapsamlı bir akidedir kardeşlerim. Sadece belli bir zamana has değildir. Belli bir insan topluluğuna da nedir? Has değildir. Bu İslam akidesi dediğimizde kapsamları dediğimizde Bunların da üç önemli özelliği vardır ki birincisi ibadettir İslam özelliğinin. İbadete kapsar yani ibadet dediğimiz şey nedir? Allah'ın sevdiği, razı olduğu, ister bir söz, ister bir fiil, ister bir düşünce olsun bir insanın eyleme döktüğü her şeydir Allah'ın sevdiği ve razı olduğu. Bu bir kısmıdır. Ve muhabbette, korkuda, ümitte, tevekkülde, kalbi ibadetleri, zikri, iyiliği, emretme, kötülüğü yasaklamak, Kur'an okuma, namaz kılma, oruç tutma gibi zekattı, yani maddi, manevi bütün ibadetlere ne yapar? İçine alır ve kapsar. Bizim doğumumuzdan ölülmüze kadar bizden sudur eden her hareket nedir? bir bakış, bir gülüş, bir somurtma, bir müstfifik, bir gıybet, bir hayri konuşma, yani eşinin ağzına verdiğim bir lokma dahi nedir ibadetten ve kulnuktan bu çok kapsamlıdır. Sadece namazdan ne yapamayız? Karı koca hakkı, eşe itaat, tesettürüne dikkat etme, din kardeşlerinin arasında ilişkiye dikkat etme. Yani çocuk eğitimiydi, helala harama eğitimdi veyahut sağlan yemeydi, içmeydi. Yani indirilen emir ve nehileri tamamen ne yapma? Dikkat etmedir. Müslümanın, İslam ile her zaman yüzleşmesidir. Yoksa sadece günde beş vakit namaz kılıp hayatının geri tarafında istediği gibi yaşa nedir? Değildir. Çünkü bu din Bize gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yola bırakıp ne yapmıştır, gidilmiştir. Gökte uçan kuştan dahi bize ne yapılmıştır, haram verilmiştir. Yine kardeşlerim aynı şekilde ibadet şeriatın tamamını kapsar. Çünkü kul haramlardan kaçındığı vakit farzları, mendupları cennete girip Allah'ın vechini görmeyi dileyerek işlediği mübahları yerine getirdiği zaman. Bu da ona ne yapacak? Sevap getirecek. O sevaptla onu ne yapacak? Doğru cennete götürecektir. İkincisi ise kardeşlerim şüphesiz akide kull ile Rabb arasında ve kişi ile diğer insanlar arasındaki bağdır. Bu üç çeşidiyle tevhidin, vela yani Allah için sevme ve berâ Allah için buzu etme konularındandır. Üçüncüsü ise şüphesiz bu akide insanın dünya hayatındaki, kabir hayatındaki ve ahiret hayatındaki durumunu kapsar. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İslam akidesi tevfiki bir akidedir. Evet. Yani Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle, sahih sünnetiyle kayıtlı bir akidedir. Ve kaynağı tamamen tevfikidir. Vehbi değil. Bunu anladınız mı? Vehbi olunca ne oluyor? Mesela İlhan, İslam Cumhuriyeti oluyor. Pakistan bilmem ne oluyor. Ama tevfik olunca ne oluyor? Asr-ı saadet oluyor. İslam oluyor. Köleler bile hayat buluyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Sahih akidede kesin inanç zorunludur kardeşlerim. Kaynakların sahihliğinde kesinlik olması da zorunludur. Zan ifade eden hiçbir şey akide ne yapamaz bizim için olamaz. Bugün insanların özellikle inanıyorum diyen kesimin ayrıldığı noktalara baktığımız zaman zan ifade eden kaynakları akide olarak kabul ettiklerinden sapmalar başlamıştır. Kur'an'da zam var mı? Yok. Yok. Tevfik'i. Sünnette zam var mı? Yok. Tevfik'i. İcmada zam var mı? Var. var. Vekbi. Kıyas'ta var mı? Var. var. Vekbi. İşte diğer artık eklemeler gidiyor. İcmada dediğin zaman kimin icmansı? birinin kabul ettiğini başka bir cemaat ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ve aynı asırda insanların tamamen kabul ettiğini bir dahaki asır tamamen ne yapabiliyor? Reddedebiliyor. Öyleyse akide dediğimizde İslam'ın özellikleri dediğinde bu keyfikidir, Allah'tandır ve kesinlik ifade eder. Zan ifade ne yapmaz? Etmez. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki Kıyas gibi, icma gibi, beşeri akıl、e, giren zanni kaynakların hiç biri akideye sahih kaynak ne yapamaz, olamaz ve kaynakta teşkil edemez bunu her kim söylerse söylesin. Allah kendisinden razı olsun İmam Mali'nin dediği gibi bize birisi bir söz söylesi alır kabul ederiz. Birisi bir söz söylese alır reddederiz. Ama şu kabirde yataninkinin dışında diyerek Peygamber Aleyhisselam'ın kabrini göstermiştir. Biz de bugün icmai kıyası kabul ediyoruz diyenlere İmam-ı Mali'yi gösteriyoruz. Bak o da insan, o da böyle diyor. O adamın lafını kabul ediyorsunuz da İmam-ı Mali'nin lafını niye kabul etmiyorsunuz? Biz Peygamber'in sözünü kabul ediyoruz. Diğerlerini etmiyoruz. Evet kardeşlerim. her kim bunlardan birini yani icmai kıyası veya diğer şeyleri akidiye kaynak edilirse doğru yolu bulma yolunu kaybetmiştir. İmkanını da kaybetmiştir. Düşünün şimdi şurada bir soru geldi. Siz soruya cevap veriyorsunuz. Ve bu soru da Kur'an ve Sünnet'ten değil. Akıldan olsun. Müşkülat ne yapacak? Bir kere katmerleşmeye başlayacak. Çünkü verilen cevap akli ise, karşıdan da bir akli cevap, oradan da bir akli cevap geldiğinde doğruyu bulma imkanınız ne yapmayacak, kalmayacak ve insanlar fikirleşmeye başlayacak. Ve insanlar ne yapacak? Bölümüye başlayacak. Aynı, bakın cehmiye, muhtezile, eşari gibi kelamehli akli akidenin kaynaklarından saydıkları için satmışlardır. Anladınız mı? Bunlar aklı aynı Kur'an sünnet gibi akılda edirleyi şeriedendir demişler ve ne yapmışlar? Sapmışlar. Aklını çıkarmışlar. Naslardan üstün tutmuşlar. Akla uymadığı için hadisleri atmışlar. Allah'ın isim ve sıfatları benim aklım bunu kabul etmiyor diye ne yapmışlar? İnkar etmişler. Allah'ın isim ve sıfatları bu böyle değil. Ha bundaki maksat kudrettir demişler. El bundan ettir, et kemiktir demişler. Şu demişler, bu demişler ne yapmışlar? Satmışlar. Demek ki akıl edirliği şeriyede nedir? Sayılamaz. Öyleyse kardeşlerim Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetini hiçbir zaman hafifle ne yapmayacağız? Almayacağız. Cehmiye aldı, Muhtezile aldı, Eşariye aldı. Aklı, edirleyi, şeriyeye karıştırdığını bu sefer vahiy, sen ne yapıyorsun? Hafife almış oluyorsun. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ve ne olmuştur? Devam ettikçe bu akideye inanan insanlar görüşlere boyun eğmek zorunda kalmışlar. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti itibarını yitirmiş ve artık onların、e, akidesi ne yapmış? İnsanları boyun eğdirir hale getirmiş. Bugün mesela geçenlerde bir kardeşimiz bir arkadaşını getirmişti. Hatırlarsanız. Allah nerede diye sorduk. Basit bir soruydu. Verdiği cevap neydi? Her yerde. Nerede anarsanız bir zamanki bizim halimizdeydi. Bilmediğimiz zamanda. Halbuki kendisi de o sözü söylerken bir eğitim almadı. Ebesinin, dedesinin, annesinin, ocasının herhangi bir yerde karşılaştığı aldığı bir cevaptı. Doğru mu? Ama Allah kitabında, Resulullah sünnetinde ne diyor? İsim ve sıfatları bir bir ne yapıyor? Anlatıyor ki her şeyi yaratacak, belli bir nizama koyacak Allah Hazreti ve Celle kendisini anlatmayı unutup bize bırakacak. Bu mümkün değil. Hene öyle bir de bizim aklımıza bırakacak. İşte aklı bırakırsan birlerinin yaptığı, öbürlerinin yaptığı, öbürlerinin yaptığına bakın. Hiç kavanozda böyle bilgilerinizi bir tazeliği anlarsınız. Çeşidine hiç gitmeyecek. Yani insanlara Allah'ın sıfatları bırakıldı mı? İnanın, yani insan okumaya, anlatmaya bile dili ne atmıyor var mı? Öyleyse akıl bu meselede nedir ölçü değilmiş. Bu meselelerde doğru aklın şerîn nazarı teyit etmesidir. Sarih akıl sahih nazarı destekler onunla çelişmez ve ne yapar? Aklı hiçbir zaman vahiyin üstünde görmez. Çünkü evli sünnetin özelliği budur. Evet kardeşlerim. Öyleyse bizim gerek akide de gerekse başka konularda aklı müstakil bir kaynak olarak değil, şeriğin hastalığı destekleyici olarak kabul etmemiz gerekir. Aklı olmayanın dini var mıdır? Yoktur. Mesul de değildir. Sorum da değildir. Ama öyle değil diye de aklı ne yapmayız? Onların üstünde de görülmeyiz. Buna bir örnek verirsek daha iyi olur. Akıl da bir uzun değil mi? Göz gibi, burun gibi, dil gibi, el gibi, ayak gibi. Şimdi bir adamın eli uzunsa yahu elli demiyorlar da gözlü demiyorlar, burunlu demiyorlar da niye aklı vahiyin önüne geçiriyorlar? O da bir uzun. Benim gözüm şimdi evi görür mü? Göz nedir? Belli bir yerde sınırlıdır. Burun nedir? Belli bir kokuya alır. Yani daha fazla bir gücü nedir? Yoktur. Her o uzun gücü neyse onun üstünde bir şey ona ne yapamazsın? Yükleyemezsin. o kadardır izzeti şerefi artık değer neyse o kadar düşünmek gerekir onun üstüne verdiğin zaman en akıllı adamların bile bakın kader meselesinde ayağı kaymış bakın faize alışveriş gibi demiş bakın en akıllı zanneder beni önce yarattın onu sonra yarattın ben seyidi etmiyorum demiş yani aklın girdiği yerde yani vahiy ile diyorum Her zaman işi ne yapmış bozmuş. Ama akıl, eğer gerçekten akılsa, vahiy anlamaya yoler, Kur'anı ezberlemeye yoler. Bakın alimlere neden alim demişler? Kur'anı ezberlemiş, hafızasında binlerce hadis olmuş. Onlara ne demişler? Akıllı adam demişler. Bugünse boş konuşana, gevezelik yapana, terbiyesizlik yapana, ucalalık yapana akıllı adam diyorlar. Değil mi? Ama Allah diyor ki Resulünün diliyle bize Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ya hayır konuşun、evet. ya da susun öyleyse aklı değeri neyse o kadar vermemiz gerekiyor kardeşlerim. Aklın neyi imkansız görüp neyi görmediği konusunda akılcıların hiçbir temel şeyleri yoktur kardeşlerim. Allah razı olsun. Bugün düşünün Ee, şöyle bir şey yapalım, değerlendirme yapalım. Allah'ın görme sıfatı var, doğru mu? İnsanın da görme sıfatı var. Aynı mı? Biz engelden dışarıyı göremeyiz, karanlıktan göremeyiz, güneş gözümüze vursun ne yaparız? Göremeyiz. Ama Allah Subhanahu wa Taala için bu kemahtır. Yerin derinliklerini de görüyor. aydınlıkta da görür, karanlıkta da görür, engelde de ne yapar? Görür. Anladınız mı vahyin tevfiki olduğunu? Vahyin kaybı olduğunu anladınız mı? Yani hiç böyle bir araya getirip karşılaştırmamızın bile bir anlamı nedir? Yoktur. Öyleyse bize düşen nedir? Her verilen değer neyse onun üstüne ne yapmayacağız? Çıkarmayacağız. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayrılmasın kardeşlerim. Bakın、e, akıl neyi imkansız görüp neyi görmediği konusunda hiçbirinin bu yani bu fırkaların genel bir kaydesi yoktur ve onların söylediklerinin fasit oluşuna da yeterli bir delildir. Hatta onlardan bazı der ki akıl bunu imkansız görüyor. Ya bu hadis Kur'an'a uymuyor. Kuran'a uymadığı için de ben ne yapıyorum, almıyorum. Veya bu hadis haberi vahid, ben、yani、tek kişiden gelmiş, ben bunu kabul etmiyorum gibi neyin, neleri var, sözleri var. Veya demişler ki akıl bunu caiz görüyor. Bunların hiç birinin ölçüsü nedir? Yoktur kardeşlerim. Ee, kitap ve sünnetin hangi akıllan tartılacağını bir bilseydim. Allah İmam Malik bin Enes'in Enes'ten razı olsun der ki. Demek bize birbirinden daha iyi tartışan yeni insanlar geldikçe Cibril'in Muhammed'e getirdiklerini, bunların tartışmasına uyup terk edeceğiz öyle mi diyor? Yani insanlar aklı öyle bir yere getirmişler ki、e, kitap ve sünneti tartışacak aklı edinmek istiyorlar. Yani onu tarkacaklar, kendilerinin onun üstünde görecekler, Cibril'in Allah Resulü anl-i s-salatu vesselam'a getirdiğini terk edecekler. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. <gülüyor> Ehl-i sünnet ve cemaatın genel özelliklerinden bir tanesi de kardeşlerim, vasattır. Orta bir yoldur. Dengelidir. İnsanlara her zaman ne yapar? Dengeyi öğretir. Ne ifratta, Ne tehditte? Orta bir vaziyette gitmeye öğretir. Sahi akideni getirdiği nedir? Bundur. Ama fırkayı dalıya gittiğimizde bunlarda bir türlü vasatlık nedir? Yoktur. Mesela hariciler korkuda satmıştır, aşırı gitmişlerdir ve kendilerinin cehenneme gitmelerinden korkmuş. Aliylikler insanları hep itam etmişlerdir, hep cehennemden müjdelermişlerdir. Bunların bu pisliğini gören mürciye hortlamış. Onlar da tamamen yumuşaklıkta ne yapmışlardır? İnsanları cennete müjdelemişlerdir. Biri cehenneme, biri cennete. Ortayı bir türlü ne yapamamışlar? Bulamamışlar ve demişlerdir ki cehennemden alakalı ayetler mi? Yok canım böyle bir şey, cehennem diye bir şey yok. O sadece bir nedir? Korkutmadır. Yani caydırıcı bir şeydir. Orada herkes cennetliktir tipinde işte işleyebildiğin kadar sen kalbe bak, orada inkar etmedikten sonra gibi birçok müşkulatı çıkarmışlar. Buna da sebep, birinin aşırı gitmesi tamamen zıt olan bir fırkanın ne yapmasına, çıkmasına sebep olmuştur. Biri korkuda, biri de mühübitte satmıştır. En üstünletse, mesela en güzel cevabı şöyle bulabiliriz, bir gün sahabeden bir tanesi ölüm döşeğinde aleyhissalatü vesselam kendisine ziyarete geliyor. Diyor ki ne kadar da güzelleşmişsin diyor. Bak diyor, iyileşmişsin diyor. Sahabe diyor ki ben durumu biliyorum. Sen oraya geç diyor. Öyle mi diyor. Sen daha iyi bilirsin diyor. Sonra bakıyor ki şuur yerinde ne var burada diyor. Korkuyorum diyor. Sonra ümit ediyorum diyor. Vallahi diyor sen kazandın diyor. Vallahi sen kazandın diyor. Kimin kalbinde diyor korkuyla ümit yani ikisi de bulunursa o kazanmıştır diyor. Yani Allah'ın azabından korkuyor rahmetinden de ümit ettiğini söylüyor. İşte bu iki duygu kimde birleşirse diyor vallahi o kurtulmuştur. Ehl-i sünnetin itikadı nedir? Budur. hem korkacak hem de ne yapacak ümit edecek bizim inancımız nedir kardeşlerim budur Allah hepimize hayır versin ehlusünnet ve cemaatin kardeşlerim ümmetinin öbür fırkalar arasında akidinin beş esası vardır ki birincisi nedir vasat olan akidinin ibadetlerdir ehlusünnet bu konuda Rafiziler ve Sofiler ve Dürziler bu sayılar arasında orta yoldur. Dürziler bizim bildiğimiz Dürz değil, Suriye tarafında <gülüyor>、e, beldesinde yaşayandır. Bunlar Lübnan Filistin tarafında bulunanlardır. İki fırkadır. Bunlar Hazreti Ali'yi ilahlaştırmışlardır. Onu ilah olarak görürler ve gökteki、e, kırbac sesini dahi、e, şey, şimşek sesini Ali'nin kırbacının sesi olarak görürler. Nusayriler de öyle değil mi? Nusayriler ve dürzlüler. Bunlar akidelere dir. Onlar、e, dürzlüler, hakim bir emrillahi ubeydillahi ilahlaştırmışlardır ve evl-i sünnet bunların dinden çıktıklarını ve mürtet olduklarını söylemişlerdir. Ama bir türlü、e, vasatlığı bulamamışlardır. Ama kendilerini nusayrı doğasalar. dürzü de olsalar, hep İslam'a ne yapmışlardır? Nispet etmişlerdir. Vasatlığı bir türlü yakalayamamışlardır. Evet kardeşlerim, rafiziler ve sofiler, Allah'a onun meşru kılmadığı zikirlerle, tevessüllerle ne yapmışlardır? İbadetler etmişlerdir. Ağaçlara çabutlar bağlamışlar, gitmişler, oralarda ne yapmışlar, kurbanlar kesmişler, türbeler yapmışlar, Bidat bayramlar çıkarmışlar, o baba bu baba demişler, babaları çoğaltmışlar, kabirlerin üzerine binalar yapmışlar, oralarda namazlar kılmışlar, tavaflar etmişler ve aşırı gitmişler.、O、kabir sahiplerinden istekler istemişler. Hatta öyle hale gelmiş ki, yatalak götürüm insanları götürmüşler türbelere, oralarda yatırmışlar, sabah herif dirilmiş çıkmışlar. Yani gistiri olmuş, sağlıklı olmuş, bu kadar hastaneyi hepsini boşuna kurmuşuz yani götürün oraları veyahut dürzüler ve aleviler olarak da isimlendirilen nusayriler Allah'a ibadeti tamamen terk etmişler. Namaz kılmamışlar, oruç tutmamışlar, zekat vermemişler, hac yapmamışlar. Demişler ki Ali camide ölmüş, iyi, iyi ki başka bir yerde ölmemiş. Camide öldüğü için bizde tamamen ibadetlerden soyutlandık demiş bir kısım. Evet kardeşlerim ehl-i sünnet vel cemaat ise Allah Azze ve Celle'ye Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetinde ne şekilde gelmişse ibadet o şekilde ne yapmıştır? İbadet etmişlerdir. Namaz mı? Nasıl kılmışsa? Oruç mu? Nasıl tutmuşsa? Haç mı? Nasıl yapmışsa o şekilde ehl-i sünnet ne yapmıştır? Yapmıştır. Bunun dışına da ne yapmamıştır? Çıkmamıştır. Neden çıkmamıştır? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bizim işimizde, dinimizde ondan olmayan bir şey katarsa kattığı şey reddedilir. Yani o ibadet Allah indinde kabul olmaz dediği için İmam Bukhari bunu 2697'nin oğlu rivayetinde nakletmiştir. Yine Müslüman'da Ayşe annemizden gelen her kim üzerinde emrimiz olmayan bir amel işlerse, o amel red dolunmuştur demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da Müslüman 10718 ne olur rivayetinden aktletmiştir. Yine Ali Aleyhisselatü Vesselam her sohbetin başında dediğimiz gibi, bundan sonra muhakkak ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed'in yolu. Bundan sonra dinde çıkarlan her şey bidat. Her bidat dalalettir. Her dalalette finnar yani ateştedir demiştir. Bunu da Müslüm 867'de nakletmiştir. Evet kardeşlerim. İkinci esas ise Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Bu çok çok önemlidir ehl-i sünnet ve el-cemaatta. İbadetlerde bu Biraz böyle soyutlanıyor, sanki ön plana çıkmıyor ama isim ve sıfatlarda diğer bütün fırkalarda ne yapıyoruz? Direktmen ayrılmaya başlıyoruz ki Allah Azze ve Celle bizi ehl-i sünnet yolundan ayırmasın. Düşünün ehl-i sünnet ve cemaat、e, tamamen orta yoldadır. Muaddıla'dan, cehmiyeden, Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar edenlerden tamamen nedir? Uzaktır. Muhtezileden tamamen uzaktır. Onlar ne yapmıştı? Allah'ın sıfatlarının çoğunu inkar etmişler, eşarilerini yapmışlar, tevil etmişler ve onlar kusurlu beşeri akıllarına itima dedip Allah'ın ve Resulullah'ın sünnetinin önüne kendi sözlerini geçirmişler. Bakın, İmam Bukhari talikte naklediyor. Bugün Ebu Bekir sefil gibiler. Talitlerin hepsi zayıftır diyor. Senedi yok, sepeti yok diyor. Sorsan onun soyu da İran'a dayanır, Şia'ya dayanır. Ve Şiaların da yaptığı en güzel şey nedir? Sünnet hakkında Yahudiler gibi tağan oluşturmaktır. Sünnet hakkında şüphe oluşturduğunda Kur'an ne oluyor? Korumasız, çıplak. Gel, istediğine rengini ne yap? Allah bizlere hayır versin, dostunu düşmanını iyi tanıyanlardan elesin.、E, İbn Abbas şöyle diyor: Kendisine bir soru geliyor. Sen bunu neyin tanıyorsun? Nasıl tanıyorsun? Soru bu bakın. Çok basit bir soru. Herhangi bir Müslüman veya bir insanın sizlere yönelteceğim bir soru. İbn Abbas'a Allah kendisine rahmet etsin, Ali sallallahu aleyhi ve sallamın duasını alın. İlmin dağarcığı olan bir sahabe. Kim diyor dinini reyle, kıyasla, akılla öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri büyürü yollardan kurtulamaz diyor. Hemen hemen herkesin her asırda düştüğüm üç vlat, gencinin, yaşlısının, dini öğrenmeye çalışanın, az bir şey öğrenip ayağa sapanın, aklıyla, hisleriyle Böyle yargınlamaya çalışanların hep toparladığı yerleri. Ne diyor İbn Abbas? Kim aklıyla, reyiyle anlamaya çalışırsa ne yapamazmış? Eğri, Eğri büğrü yollardan asla kurtulamazmış. Bak sorular soru sen Rabb'in neyler tanıdın? Arkadan cevap veriyor. Ben Rabb'imi Allah kitabında nasıl vasfetmişse hiçbir şeye benzetmeden, eklemeden, çıkarmadan Teşbih etmeden, içini boşaltmadan olduğu gibi alıp kabul etmekdir. Bizim akidemiz neymiş? Buyummuş. Ya sahabeler buyummetin en akıllı insanları değil mi kardeşlerim? Bu dini izetle şereflen taşımamış mı? Onların bu sözü söylüyorsa, onların bu akideye sahipse, herhalde bizim de akideye sahip olmamız lazım. Ben onlardan daha akıllı adam tanımıyorum. Allah onlardan daha akıllı. Eğer onlardan daha akıllı biri var deyip de onun ya peşinden gidiyorsa birileri ben de onun aklından şüphe ediyorum. Onda akıl makıl yok yani. Mümkün değil. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Onun için şerî delilde her zaman ne vardır? İspat vardır. Burhan vardır. İdminan vardır. Huzur vardır. Kardeşlik vardır. Paylaşım vardır. Merhamet vardır. Merhamet akli delillerde ispat delil bulamazsınız kardeşlerim. Göz boyama vardır. Laf cambazlığı vardır. O an geçici bir topluk vardır. Sonra tamamen ne vardır? Bir açlık vardır. O an hislerine bir galiplik vardır. Sonra da müstanlık vardır. Huzur gider, şüphe gelir, teşviş gelir, tereddüt gelir, her şey infilak eder, ne yapar? Gider. Ama şerî naslar da Bunu ne yapamazsınız, göremezsiniz. İfrat, teftit yoktur, ama ahlî meselelerde bunlara ne yaparsınız görürsünüz. Ve yine kardeşlerim, tevillçilerin teville düşmelerinin sebebi, yaratıcının sıfatlarını, yaratılmışın sıfatları ile karşılaştırmaya kalkmışlardır. Ve demişlerdir ki, Allah kimseye benzemez. Veyahut da demişlerdir ki el vardır ama şöyledir. Göz vardır, şöyledir. Biçimlendirmeye kalkmışlar. Biz ise kesinlikle her ikisinin yanında da değiliz. Hiçbir tevinine gitmedi. Allah kendine veç mi yüz mü dedi. O kadar. Nasıllığı, niceliğine ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Gözümüzün önünde büyüyesindik. Göz mü dedi. Bunun nasıllığına, niceliğine ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. İşitme mi dedi, kulak mı dedi? Nasıllığına, niceliğine ne yapmıyoruz, gitmiyoruz, olduğu gibi kabul ediyoruz. Ses mi dedi, konuştu mu, kelam mı dedi? Bu Allah'ın sıfati diyoruz, nasıllığına, niceliğine ne yapmıyoruz, girmiyoruz. Girdiğimiz an, adımız muhakkak bir şey oluyor. Ya Hasan ile -e、Şahid, ya <gülüyor> Mahtur edin, ya Muhtezine, ya falanı, ya Cehmiye. Bunlar bu isimleri nereden almış? Her çıkardığı fikirlerin babaların. Kim çıkarmışsa onun ismiyle ne yapmış? Gitmiştir. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Nasları kesinlikle ne yapmayacağız? Reddetmeyeceğiz. Ve o naslarda ne geliyorsa onu alacağız. Nasların dışında hiçbir şeye ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Ve bu Ehli Sünnet'in şerîn asları temel olarak nedir? Kurandır, Sünnettir, beşeri akılsa noksanlıktır. Bunlarla kesinlikle nas diye yola çıkmayacağız. Hiç mi alimin değeri yok var? Din alimsiz öğrenilmez ki. Bilmiyorsanız zikretmeden sorundu. Ama ayeti kerimede de onları Rabb ne yapmayın edinmeyin diyor. Burada alim size Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini öğretiyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama o diyorsa doğrudur deyip de onun sözlerine başlarsanız işte sıkıntı ne yapıyor? Burada başlıyor. Yoksa Fıran ve sünneti anlatan bir alime biz değer vermek zorundayız. Çünkü alime saygı Allah'a saygıdır. Allah'ın ilmine saygıdır. Fakat ilmi bırakıp da şahsa saygı başladı mı Din dinlikten çıkar, ne başlar? Bir fırka başlar. Artık her şey mübah diye görmeye başlanır ki, artık doğruyu bulmamız mümkün değil. Üçüncü esassa, en önemli esaslardan bir tanesi de kader. Allah'ın、e, kaderidir, kadere iman meselesi, ehli sünnetin çok çok önemli özelliklerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz kaderiye dediğimiz fırka. Allah'ın kaderini ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Kulların fiilleri, itaatleri, masiyetleri, günahları Allah'ın kaza ve kaderine dahil değildir demişlerdir. Bugün günümüzdeki bunların、e, uzantılarından neydi o? Bir hain vardır. Ne haindir? Ramazan geldi. Şimdi hainlikleri çıkar onun. Neydi adı onun? Abdülaziz. Abdülaziz. Adına kurban olsun derler ya Anadolu'da bazen. Allah'ın kaza ve kaderini inkar eden zevatlardan bir tanesidir. Bunu çok güzel öpmüşler, şey,、e, konuşturmuşlar. Hocam ben nişanlandım, yani nişanlanacağım. Telefon ediyorlar, o da konuşuyor. Allah bunu bilir mi? Nereden bilecek kardeşim diyor, nişanlanmadan diyor. Yani kaderde,、e, hani sözlü olarak hep duyuyorduk da, böyle,、e, ne derler buna? Dururlar. <gülüyor> Neyse, sohbet ettiğimiz için.、Yani、böyle itiraf edenleri ben pek duymamıştım. Ben kitapta okuyordum. Ama karşılaşmamıştım. Bunlar ee, o kadar dinlerine sadıklar ki çok rahatlıkla bunu ne yapabiliyorlar? Söyleyebiliyorlar. Çünkü itikadlarım. Harun Hoca Cibril hadisinde anlatmıştı hatırlarsanız. Küfe'den iki kişi geliyor. Hacca gittiklerinde İbn-i Ömer ile karşılaşıyorlar. Ve kader hakkında, ileri geri konuşanlar hakkında Ne dersin diye sorduklarına İbn Ömer ne diyor? Benden onlara selam söyleme diyor. Onlar bu ümmetin mecusid, köpümleridir ya,、yani, ateş beleleridir. Allah bizi de neslimizi de bunlardan uzak kalsın kardeşlerim. Bunlar çok pis sözlerin peşine düşmüşlerdir. Kul fiilinde mecburudur. O hava daki tüy gibidir. Fiili kudreti ve dilemesi yoktur. Derler ve birçok şeyini yaparlar. İnkar ederler. Allah'ın hidayetini bile inkar ederler. Tamamen akılcıdırlar. Bunların bu duruma düşmelerinin tek sebebi ayetleri akli düşünmeleridir. Vahye götürüp vurmamalarıdır. Halbuki kader Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Hangi bir şey? Ehl-i Sünnet'in kader anlayışı neydi? Dört tane anahtarı vardı. Neydi bunlar? İlmi. Dilemesi, yazması ve yaratması. Hiçbir şey Allah'ın ilminin dışında nedir? Değildir. Yani halk dilinden biraz cevap verelim. Allah böyle takdir etti deyince ne var burada? Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. En isyametin itikadı nedir? Budur. Bak ne diyor? Bilmez diyor. Ormadan bilmez diyor. Kalem ayağın arkasında diyor, adım attıkça yazılır diyor. Halbuki ayet de hadiste ne diyor? Kalemler yazdı, defterler dürülür. Kişi ana rahmine düştüğünde 3-40 gün geçince ne olur? Bir melef gelir. Bunun ömrü ne olacak? Erkek mi dişi mi? Sayit mi shaki mi? Rızkı ne olacak? Yazılır ve dürülür levhumuzda saklanıyor. Bunlar bunlar hepsin. Ne yapıyor? İnkar ediyor. Ve akılcılar yine. Araf 170-170 kere derler. Hatırlanan veya bir ahit ahit değildir derler. Hani Allah Adem'in surbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarıp onlardan ahit alma meselesi var ya. Bunu reddederler. Kabul etmezler. Anladınız mı? Ehli Sünnet ve el cemaat ise tamamen nedir? Vasat bir ümmet ümmettir. Akli, zanni hiçbir şey. Bizi ne yapmaz, bağlamaz. Öyleyse kardeşlerim, Ramazan'da olsun, haşta olsun, herhangi bir şeyde olsun, birer bir şey söylüyorsa, onu bir araştırın. Bu adamın getirdiği bu söz, yani ne, akli mi, nakli mi? Eğer akliyse hiç üzerinde düşünmeyin, geçin gidin ondan. Neden geçin gidin? Çünkü her insanda akıl vardır. Aklı bir şey gördüm onu ne yapar? Alıp yormaya çalışır. Kendine göre bir doğruluk payı ne yapmaya? Çıkarmaya çalışır. Ama vahiyde bir müşkilat var mı? Veyahut bize bir sıkıntı yok ki. Kafanı da akma diyor. Senin kaderin benim elimde diyor. Sen diyor buraya ne yapma? Yorma. Sen hayatına bak. Yani ibadetine bak. İyiliğe bak. Kötülüğe bak, yaptığın günahlara bak, sevaplara bak. Bunlara ne hesabını düşünüyor? Yoksa falan siyahmış nasıl beyaz olur? Falan erkekmiş nasıl kadın olur? Diyorlar bırak uğraşma diyor.、Eh, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yer yüzünde hiçbir yaş dana olmasın ki Allah'ın bunda evri olmasın. Düşün ayeti kerimeye bakın ya. Yer yüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Ben alçak nasıl görmezsin bu ayetleri Allah bilmez derken. Bir de hafız bunlar ya. Yani hafız bunlar yani. Düşünün işlerine geldiğini alıyorlar, işlerine gelmediğini ne yapıyorlar? Atıyorlar. Ha burada bunları niye işliyoruz? Neden bunların isimlerini anıyoruz? Bunlar bu toplu mu? İfsad ediyorlar. Bunlara düşmeyin diye uyarıyoruz. Başka bir amacımız yok. Evet kardeşlerim, evli sünnetin Kaza ve kaderi kitapta, sünnette ne dedik sabittir. Dört anahtarla anlama mecburiyetindeyiz. Birincisi neydi Allah'ın ilmi. İlmi ile her şeyi ne yapmıştır, kuşatmıştır. Olmuşu olacağı, olmayacağı da yine onun ilminin dahilindedir. Neden olmayacağı? Kiminizi zengin, kiminizi fakir, kiminizi sıhhatli, kimine hastalık? Kimini çocuklu, kimini çocuksuz, kimine hem kız hem erkek, kimine kız, kimine erkek, kimine hiçbir şey vermez. Bunların hepsi Allah'ın elinde olan bir şeydir ve her şey o bir. İkincisi, Allah Azze ve Celle olacak her şeyi gökleri ve yeri yaratmadan elli bin sene önce ne yapmıştır, yazmıştır, levh-ü mahfuzda mı gizlidir. Üçüncüsü, Allah'ın meşiyeti dilemesi. kudreti her şeyi kapsar o ne isterse o olur. Aynı İbn-i Abbas rivayetinde olduğu gibi ey delikanlı diyor bütün insanlar sana iyilik yapmaya çalışsa Allah dilemedikçe olmaz. Bütün insanlar sana kötülük yapmaya çalışsa Allah istemedikçe olmaz. Hani bazıları diyor ya yeni evleniyorlar mesela çocuk var mı? Ne diyorlar? Daha düşündünüz, bakalıdan şeyler, iki kilo da şey, patates, domates, onun, bunlar Allah'ın kaderindedir. Dua et sana Allah hayırlı çocuk versin, hayırlı nesil versin, kiripisi birbirinden ayir dedecek namsız ne nesil versin. İbrahim Aleyhisselam böyle dua etmiyor mu? Bunlar hepsi nedir? Allah'ın elindedir. Allah bizlere hayır versin, hayrden ayırmasın. Ve Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her amel işleyenin amelini nedir? Yaratandır. Veyahut da hadisle diyelim ne diyor? Her sanatçının sanatını yaratan Allah Allah'tır. Burada bir iki nokta vardır. O da nedir? Allah iyiliklerin yapılmasını sever, murat eder. Kötülüklerden ne yapmaz? Hoşlanmazdır. Ama her ikisinin de amelini yaratan nedir? Allah'tır. Yaratan yönüyle Allah'tır. İşleyen yönüyle nedir? Kuldur. Bunu da güzel anlamak lazım. Bunu da güzel anlamak istiyorsanız Nisa 78-79. ayetleri okumanızı tavsiye ederim. İyilikler Allah'tan kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir. Her ikisi de Allah'tandır. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Anlayamayacakları nokta bu. Yaratma yönüyle Allah işleme yönüyle sensiz. Ama Allah iyiliklerin yapılmasını sever, hoşlanır. Kötülüklerden ne yapmaz? Hoşlanmaz.、Bu、kaderin dörtlüklüğüne güzelce anlamak gerekir kardeşlerim. Onun dışında dördüncü esas vaat ve tehdittir. Bu da Ehl-i Sünnet vel cemaat bu konuda vaidi ile mürciye fırkaları aslında orta yolu tutmuştur.、E, biliyorsunuz zina eden, içki içen biri、e, büyük günah işleyen Müslümanları hariciler ne yapmışlardır? Ebedi olarak cehenneme postalamışlardır. Yine şunlar da harici akidesindendir. Onlar büyük günah işleyen insanları ne yapmışlardır? Huruç olarak görmüşlerdir. Ve ne yapmışlardır?、E, kafir olarak görmüşlerdir. Ebedi cehennem olarak görmüşlerdir. Öyleyse kardeşlerim onların kendilerini Cennet veya cehennemlerine çok çok ne yapmamız, dikkat etmemiz gerekir. Bizlerde imansa nedir? Kalp'ten tastic, dilden tastic, ağızalarla nedir? Tastic'tir. Bunlarda ise iman derslerini hatırlayacak olursanız ki baştan gidiyoruz akide derslerine. Hariciler ne yapmışlardır? Kalp tastic, dil tastic, ağıza tastic demiş, artmaya ve eksilmeye ne yapmamışlardır? habul etmemişlerdir imanı bir bütün görmüşlerdir aynı tevhid gibi görmüşlerdir günah işleyen insanı ebedi cehenneme sevap işleyen de ne yapmışlar cennete portalanmışlardır mürciye ise bunlarda kartastik dil tasdiklemiş ağzayı imandan ne yapmamışlardır görmemişlerdir biz bunlardan tamamen ne yapmışızdır ayrılmışızdır İman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla nedir? Tasdiktir. Artar. Salih amellerinden artar. Masivelarla ne yapar? Eksilir. Vali sallallahu ve sellem'in dediği gibi iman yetmiş küsür şubedir. En üstünü La ilahe illallah en ednasıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapmaktır? İzale etmektir. Hayada imandan bir şubedir. İşte Bu akideyle biz tamamen onlarla ne yaparız? Ayrılırız kardeşlerim. Onlar ne yaparlar? Fası, zalimi, kafiri birbirinden ne yapamazlar? Ayırt edemezler. Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyor? Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı sindirtti. Bak kaç ayırdı? 3'e. Ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasıklardır kim dedi kafir değil bu yandan başlayalım daha güzel oluyor Allah'ın indirdiğine hükmetmiyen zalimlerdir Allah'ın indirildiğine hükmetmiyen kafirlerdir bak fasık zalim kafir fisk insanın nefsiyle alakalıdır bir yerde de umundur zalimlend alakalıdır kafirlend alakalıdır ama biz birinci şeyini alıyoruz nefis zalim İki veya üçüncü şahıslar, kafir dedim mi? Bu sefer Allah'la alakalıdır. Bunu anladınız mı? Allah size imanı sevdirdi, küfür, fısık, isyan ne yaptı? Diksinledi. Öyleyse el müsannetin itikada nedir? İman, şube şubedir. Küfür de nedir? Şube şubedir. İman artar ve eksilir. Küfür de ne yapıyor? Küfrün artması imanın kemaletinin gitmesidir. Küfrün azalması ise imanın o şey nedir? Kemaletini artmasıdır. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayrımasın kardeşlerim. Öyleyse bize düşen nedir? Allah'ın itaatına yani bizden istediği itaatine. Ne yapacağız? İman edeceğiz. Allah'ın imretmediği nehiyettiği küfürden de tamamen ne yapacağız uzak duracağız kardeşlerim Allah hepimize hayır versin hayirdan ayırmasın muhakkak ki yaşamış olduğumuz bu toplumda iyi ya da kötü bir çok şeylerle ne yapacağız karşılaşacağız kardeşlerim iyiler Allah'ın iyi dediği kötüler de nedir Allah'ın kötü dediği nedir yaşamış olduğumuz toplumda Bazı şeyler giyimde, kuşamda, söylemde, yaşantıda, rahatlıkta bizde ne güzel gelebilir. Ama Allah Hazreti ve Celle buna güzel demiyorsa, çirkin diyorsa, biz bunlara ne yapmamız? Giyimde olsun, konuşmada olsun, yaşamda olsun, bunları ne yapma? Terk etmek zorundayız. Daha önceki halal haram derslerini hatırlayacak olursanız, burada bize nedir bir hatırlatmadır? İşte bir paçağı olsun. bir kadın erkek ilişkisinde tokalaşmayo olsun, bir kadının dışarıya çıktığında koku sürünmemeyo olsun, kadın erkeğin kapalı kapılar altında yabancı erkeklerden bir arada bulunmaması olsun veya yabancı bir erkekten işvali edalı kalbine hastalık getirici konuşma olmama olsun. Bunlar nedir? Hep İslam'ın verdiği ölçülerdir. Ama birisi Benim bulunduğum konum böyle değil, yaşadığım yer böyle değil, oturduğum yer böyle değil, ben böyle yaparım derse bu kendi nefsine hoş geleni yapmıştır. Allah'ın dediğini ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Öyleyse Allah'ın dediği doğrudur, hoştur, güzeldir, akıbeti de güzeldir ama insanların güzel gördüğü sadece şehevi duygulardır. Onun ötesinde bir şey değil. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnşallah öbür derste de Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı üzerinde bazı meseleler var. Durmak istiyor. Ve öyle devam edeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşeden la ilahe illa ente. Estağfurike ve tuğbileyim. Berhamdülillahi.